Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Sevgili dinleyiciler, imanla ilgili Kur'an kavramımıza devam etmek e, istiyorum. Malum ki iman bir güçtür, kuvvettir, onurdur, izzet ve şereftir, bir kimliktir. Maalesef günümüzde bir kimlik bunalımı var. Bu bunalımın arkasında en önemli sebep, imanını iktidar edemeyiş, gerçekten iman edemeyiş yatmaktadır. Kimlik krizi iki yönüyle ortaya çıkar. Bir, kimliksizlik. iki çok kimliklilik. Kimliksizlik, insanın hangi dine, hangi esasa iman ettiği, ...hangi davanın adamı olduğu bilinmeyen renksizlik, kişiliksizlik, yapısızlık ve karaktersizliktir. Dolayısıyla yanar döner olabilir insanlar. Bu kalemun tipli bulunduğu renge girmeye çalışır. Karşındaki güçlü insan veya zihniyetler, ideolojiler, düzenler hangi renktense o rengin boyasına girmeye çalışır... Ama kendisi boyasızdır, edilgendir, pasiftir, kişiliksiz, şahsiyetsiz bir yapıdadır. Maalesef her geçen gün bu karakteri kişiliksiz, yüzsüz e, tipi artırmaktadır. Ve e, İslam dışı düzenler bu tür insanları, e, kurumları ve kurallarıyla... ...oluşturmaya ve oluşan bu insanları daha kimliksiz, daha renksiz, daha kişiliksiz bir yapıya getirmektedir. İşte iman etmemek, gerçekten iman edilmesi gibi iman etmemek, imanını davranışlarıyla ispat etmemek... ...kimliksiz, boyasız, renksiz, şahsiyetsiz, edilgen bir konuma insanı götürür. Dolayısıyla iman etmemek güçsüz bir yapıda ise kişiyi güçlülere eyvallah demeye, giderek onların kurallarına uymaya, giderek onlara kul köle olmaya götürür. Kula kulluktan kurtulmak için iman gibi bir izzeti, bir kimliği, bir e, dava ya mensubiyeti e, kabul ancak gereklidir. Kimliksizliğin, kimlik probleminin e, ikinci bir e, yolu, yönü çok kimliklilik dedik. Yer yer kimliksizlikle de uyum gösteren bu özelliğin de arka sebebinde gerçek anlamda, anlamda iman etmemek yatar. Çok kimlikli olmak da e, maskeler takmak. Orada başka bir kimlik, burada başka bir kimlik, camide başka bir kimlik, sokakta işte başka bir kimlik, evde başka bir şahsiyet, iş arkadaşları veya İslam dışı düzen ve kurumlar yanında başka bir kimlik ile çıkmak demektir. Dolayısıyla Kur'an'ın nifak dediği bu davranış ki iman problemiyle direkt alakalıdır, iki yüzlülük. Hatta günümüzde 200 yüzlülük şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla e, farklı yüzler, farklı maskeler, farklı görüntüleri insan çıkarı için e, çıkarı olduğunu zannettiği e, gerekçelerden dolayı e, farklı yerlerde farklı özelliklerini, farklı kimliklerini taşıyabiliyor. Dolayısıyla diyebiliriz ki Türkiye'nin nüfusu Aslında 70 milyon falan değil belki 170 milyon Hatta 770 milyon diyebiliriz Çünkü insanlar e, artık tek kendine has orijinal e, yapısıyla bulunmuyor e, çok yönlü fırıldak gibi dönen, e, çok renge giren çok şahsiyeti olan çok ayrı maskeleri olan e, konumlar e, teşkil ettiğinden e, ...kime ne kadar kendisine bile nasıl faydası olabileceği tartışılan e, çok kimlikli, çok şahsiyetli e, bir konum arz ediyor. Dolayısıyla sürü dediğimiz e, bir kalabalığı sayısının ötesinde bir e, kitleyi oluşturuyor ama e, o oranda da kalite düşüyor, güçsüzlük ortaya çıkıyor... 2 milyarın üzerinde olduğu iddia edilen Müslümanların bütünü 7-8 milyonluk bir İsrail'e güç yetiremeyecek. Onların önünde Şamar olanı konumunda izzetinden, haysiyetinden uzak bir görünüm elde edecek yapıya giriyor. Bütün bunlar iman problemiyle direkt alakalı hususlardır. İman işte insanın kendine... E, ...güveni olan, başkasının kendine güveneceği sağlam bir kimlikli, kimlik verir, bir dava adamı özelliği kazandırır, dünyaya niçin geldiğini, dünyada yaşama gayesini e, çok sağlam esaslar üzerine oturtur. Dolayısıyla e, izzet ancak Allah'a, Resulüne ve Müminlere aittir ayeti. Müminlerin gerçek anlamda mümin olması, gerçek anlamda iman etmesiyle şahsiyet kazanması, izzet ve onur kazanmasıyla alakalıdır. Hani camilerde aziz Müslümanlar diye hitap edilir. Nerede o aziz Müslümanlar, nerede o izzetli, onurlu, şahsiyetli, kimlikli, dava adamı özelliğine sahip, ee, Müslüman ve müminler Dolayısıyla hocalar bu hitaplarında Ne kadar doğruyu söylemiş oluyorlar Gerçekten ben e, emin değilim Olması gereken Aziz olması izzetli olması Şerefli haysiyetli olması Dava bilincine Sahip olması gereken e, Kimlik e, olarak İslamı ve imanı Kuşanması gereken insanlar Maalesef e, e, ...laik kimliğini, demokrat kimliğini, hoşgörü kimliğini, e, çıkarcılık kimliğini, e, düzenden çevreden yana olma kimliğini taşıdığı e, gibi e, taşımaması gereken bu kimlikleri e, yerine göre farklı kimlikleri de e, barındırarak taşıdığı gibi... Çok kredi kartları var hani insanların cebinde. E, yerine geldiği zaman o kartı kullanıyor. E, dolayısıyla yerine geldiği zaman farklı bir kişiliği, e, farklı bir yüzü ve maskeyi kullanıyor. E, ama e, şuurlu müminin kullanacağı tek kimlik, tek dava, tek prensip, tek ölçü, tek e, özellik vardır. O da imandır, o da İslam'dır. E, Allah'a e, tümüyle... Bağlı bulunmanın e, getirdiği bir e, bilinçtir. Evet kendine bu dava bilincini, bu kimliği hakim kılamayan, İslam'ı evinde yaşayamayan bir kimse topluma nasıl e, imanı ve İslam'ı hakim kılacaktır? Dolayısıyla e, yer yer İslam'dan, davadan bahseden insanın e, bizzat yaşayışında, ailesinde iş yerinde e, bulunduğu ortamlarda e, gücünün yettiği tüm e, imkanları kullanarak dinini hakim kılamıyorsa, e, başkalarına e, bunları anlatıp hakim kılma e, gayreti e, bereketsiz kalacaktır, neticesiz kalacaktır. Ve e, böyle bir e, durum aslında insanın e, özüyle sözünün bir olması gerektiği, e, duruma e, uygun e, bir mahiyet kazanmayacaktır O yüzden sevgili dinleyiciler iftihar edilecek imana sahip olamamak şahsiyetsizliği izzetsizliği yani kimliksizliği doğuruyor toplumu sürüyü taklit eden giderek batılı ve batıyı taklit eden insanlar kafirleri taklit ede ede, ede iman ve inanç yönüyle de ...şuur ve bilinç yönüyle de onlara benziyor ve kimliğinden, İslam kimliğinden soyunmuş oluyor. Bugün gençlerin e, ne kadarı kendisini sadece mümin olarak tanımlamakta, imanı, İslam'ı bu anlamdaki davayı e, tümüyle e, kendisine nispet etmekte, kendisini sadece o davaya, bu güzel dine... ...mensup olmakla... ...iftihar ettiğini ifade etmektedir. Kişiler... E, ...falan takımı tuttuğu... ...filan futbol takımının taraftarı olduğu kadar... E, ...devletin vatandaşı... ...olduğunu ifade ettiği kadar... ...demokrat veya... ...batılı olduğunu e, söylediği kadar... ...bile... E, ...İslamla, imanla... ...bağlantılarını kurmuyor... ...ve başkalarına da bu bağlantıyı... ...bir kimlik olarak gösteremiyorsa... Ee, bu insanların e, Müslümanlığı ve müminliği e, yeterli olacak mıdır? Sadece kuru bir iddiadan e, ibaret mi sayılacaktır? Bu tartışılır, tartışılmalıdır. Ayrıca insanın e, inandığını yaşamaması e, bir ciddi e, psikolojik bir rahatsızlıkla alakalıdır ki e, tıp dilinde buna şizofrenlik denilir. Dolayısıyla şizofren kişi şahsiyet parçalanması yaşar çok kimlikli e, olabilir e, bazen e, doğru dürüst bir yapı bazen çok anormal bir yapı arz eder e, bir dediği bir dediğine uymaz bir yaptığı diğer yaptığına uymaz dolayısıyla bugün e, insanların çoğu bu hale geldiyse yanar döner hale geldi Orada başka burada başka bazen melek gibi bazen şeytan gibi özelliklere sahip olduysa e, bunda e, psikolojik e, imanla alakalı e, iç dünyasıyla alakalı çok ciddi bir hastalık vardır ki esas hastalıklar maddi hastalıklardan öte gönlün kalbin iman yönüyle hastalanması kafanın zihnin e, dava İslam davası şuuruyla bilinciyle e, dolup taşmaması yönüyle hastalıktır e, Dolayısıyla günümüzde bu hastalık giderek bulaşıcılık şeklinde yaygınlaşmakta e, İslam dışı e, yapılar böyle hastalıkları devamlı üretecek e, Anormal e, bataklıkları e, her geçen gün e, her alana yayma gayretinde bulunmaktadır İşte o yüzden iman e, ancak insanın şahsiyetini kazandıracaktır e, bu kötülüklere meyletmeme cesareti direnci verecektir. Mü'mince bir onuru, e, izzeti kuşandıracaktır. Gerçek imanı elde eden, o yüzden e, iç dünyasına meydan okuyabileceği gibi dış dünyaya da rahatlıkla meydan okuyabilir. E, güç ve kuvvete, esas güç kaynağı olan Allah'a e, mensup olmak, onunla bağ kurarak o güç ve ...kudrete sahip olabilecek. Dolayısıyla... ...yenilmez bir bileğe... ...susturulmaz bir yüreğe... ...güdülmez bir zihne... ...sahip olma... ...olgunluğuna ancak insan... ...iman sayesinde erişebilecektir. İman neleri kapsar... ...ve insana ne gibi özellikler verir... ...daha Bakara suresinin ilk ayetlerinde... Ee, Allahü Teala bunları e, açıklar ee, Estağuzbillah Elif la mim Zalikel kitabu la raybe fih Hudellil müttekin ee, Diye başlayan e, Bakara suresi e, Ki e, Bu kitap kendisinde En küçük çapta şek ve şüphe Olmayan bir kitaptır e, Bu Müttekiler için takva Sahibi e, Sorumluluk bilinci Sakınılması gereken hususları bilip ondan sakınma gayretinde olan Allah'tan korkan insanlara yol gösterir, onlara hidayet verir dedikten sonra bu Kur'an'ın hidayet vereceği gerçekten korunma ve sakınma bilincine sahip takva sahibi insanların özellikleri anlatılır üçüncü ve beşinci ayetler arasında. Onlar da e, başta iman ve imanın e, neleri kapsadığını izah eden özelliklerdir. Sonra da imanın ortaya konduğu, ispat edildiği namaz ve infak gibi durumlardır. Dolayısıyla bu imanın e, gündeme geldiği Bakara'nın ilk ayetlerinde, Takva sahibi insanların özellikleri açıklanmış oluyor. Bu açıklamalar aynı zamanda nelere iman edilmesi gerektiğini de topluca içeriyor. Kurtulmak isteyen insan dünyada her türlü şahsiyetsizlik, onursuzluk ve mağlubiyet gibi şeytana ve şeytani zihniyetlere mağlubiyet gibi özelliklerden kurtulup onuruyla insanca yaşayabilmek, ahirette de esas... E, tehlikelerden kalıcı ebedi azaptan kurtulmak için e, neler e, yapılması gerektiği e, bu ayetlerde ifade ediliyor. Evet kurtulmak isteyen dünya ve ahirette. Gayb diye ifade edilen çıplak gözle göremediği kendini aşan konulara kesin bir şekilde yakini olarak iman edecek. E, Allah'a ahiret gününe e, kitaplara, meleklere, e, peygamberlere inanacak. Kendisine indirilen kitaba ve kendisinden önce indirilen kitaba, kendi peygamberine ve kendi peygamberinden önce gönderilmiş, yine kendi peygamberi kabul edilen e, diğer peygamberlere hakkıyla iman edecek. Yine bununla birlikte salat şeklinde anılan amellerden ilkiyle bazı görevleri, Yerine getirmeye çalışacaktır. Ee, yani namaz sadece günde beş vakit kılınan e, bir ibadeti içermekle kalmaz. Aynı zamanda Allah'la kul arasında iman ettim diyen insanın neleri Allah için yapması ve neleri terk etmesi konusunda e, ilahi programa uymak. İlahi hükümlere riayet etmek, Allah'la arasındaki kulluk bağını e, oluşturmak ve sağlamlaştırmak için bütün emir ve yasakları kapsayan bir ifadedir. Bununla da e, kurtuluş yeterli şekilde gerçekleşmez. E, bunun yanında infak şeklinde ifade olunan, inandığı ve bağlandığı dine hizmet için Çaba ve gayretlerin e, ilkiyle bu esasları başkalarına da götürecek, başkalarına da bir şeyler vermeye çalışacaktır. Verilen şeyler maddi cinsten e, yardımlar olduğu, Allah'ın verdiği rızıklardan e, insanlara zekat gibi infak etmek olduğu gibi insanlara Allah'ı tanıtmak, e, kendini tanıtmak, e, şuurlandırmaya çalışmak. Dünyada ve ahirette kurtuluş esaslarını iletmek gibi esas verilmesi gerekenleri de kapsayan bir vermektir. Dolayısıyla infakla alakalı kurtuluşun prensipleri insanla bulunduğu içinde yaşadığı toplum arasındaki görevleri ifade eden bir genel kapsamı içermektedir. Evet sevgili dinleyiciler. Ee, bunlara ilk ve yalnız kendisinin inanmadığını bu ayetlerle e, insan anlamış olacak, devam ede gelen kadim bir mücadelenin hak batıl mücadelesinin izleyicisi olduğunu hatırlaması için kendisinden öncekilerle de irtibatını kuracak, son olarak inzal olunan bu kitaba kitabın indiği şahıs olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandığı gibi Bunlardan önce inzal olan kitaplara ve peygamberlere de iman edecektir. Bütün bu inanç, amel ve gayretleri hayatın ikinci ve ebedi bölümü olan ahiret için yapacak, onun varlığına da sanki gözüyle görüyormuşçasına yakini şekilde iman edecektir. Eğer böyle yaparsa hayatın dünyadaki bölümünün imtihanını başarmış olacak ve felaha ulaşacak, kurtulmuş olacaktır. İşte Bakara suresinin ilk beş ayetinde e, insanın kurtulması ve Kur'an'ın kendisine yol gösterip hidayetine sebep olması için bu esaslar ki bu esasların temeli imani esaslardır. E, olmazsa olmaz esaslar olarak gündeme getirilmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, Bakara suresinin ilk beş ayetinde özetlenen İslam'ın temel binası, ve üçüncü ayette ifade edilen gaybe iman şeklinde çatısı çatılan inanç temelleri surenin son ayeti olan e, ve yatsı namazlarından sonra okunulması kuvvetle tavsiye edilen e, önemli bir sünnet olan Amener Resulü diye bilinen Bakara suresi 286. ayette de perçinlenir. O ayetleri e, kısaca e, mal olarak verivereyim. O Resul... Kendisine Rabbinden indirilene yani Kur'an'a iman etti. Müminler de Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve bütün peygamberlerine inandı. Resullerden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Dinledik, itaat ettik. Ey Rabbimiz mağfiret isteriz. Dönüş ancak sanadır derler. Dolayısıyla müminlerin bu imanı, Günlük hayatta sık sık tekrar edilen, hatırlanılan gece yatağa girmeden önce e, iman ettiği şeyleri tekrar gündeme getirip e, günlük hayatında bu imanına zıt neler olup olmadığını, bu imanını ispat edecek hangi davranışlar içerisinde olduğunu e, kişinin kendi kendine sorgulayacağı bir yaklaşım ile gününü tamamlaması e, tavsiye edilir Dolayısıyla bu iman esasları kişinin e, sık sık e, içinden dışına nasıl yansıdığını kontrol etmesi açısından e, kişinin kontrol etmesi e, samimi iman içerisinde e, hangi ölçüler e, bağlamında aynı e, amellere yansıyan bir e, davranış içinde olduğunu kendi kendine sorması ve cevaplaması şeklinde olacaktır. Evet e, ayette gaybe iman olarak e, tavsif edilen bu inanç temelleri Kur'an'ın değişik yerlerinde de topluca veya tek tek ya da ikisi üçü birlikte zikredilir. Söz gelimi Bakara suresi 41. ayette meal olarak elinizdekini tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin denilir. Allah'a ve peygamberine iman edin. Eğer iman eder ve takvalı olursanız, Allah'tan hakkıyla sakınırsanız en büyük mükafat sizindir denilir. Ali İmran 179. ayette meal olarak Yine Nisa suresi 136. ayetinde ey iman edenler Allah'a peygamberine peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ey iman edenler iman edin kim Allah'ı meleklerini kitaplarını peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse son derece büyük bir sapıklığa düşmüş olur denilir Nisa 136'da. Evet o yüzden iman edenlerin devamlı imanlarını kontrol etmeleri, imanlarını tartmaları, e, ne kadar nasıl hangi ölçülerde iman ettiklerini değerlendirmeleri, iman iddialarında ne kadar samimi olduklarını günlük hayatlarındaki davranışlarıyla e, amellere yansıtıp yansıtmadıklarını kendi kendilerine e, ölçmeleri ve devamlı ...sağlam iman içerisinde bulunma gayreti göstermeleri Kur'an'ı bir emirdir. Yine bir ayette Bakara suresi 177. ayette... ...gerçek iyilik yüzünüzü doğuya veya batıya döndürmeniz değil... ...Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara ve Rasullere iman etmenizdir buyurulur. Sevgili dinleyiciler, iman insanı kopmaz, çürümez bir, bir bağa... Allah'ın gökten indirdiği insanları yüceltmek hücelere yükseltmek için indirdiği ipe e, ulaşmaya yapışmaya e, sebep olur boşluklara yuvarlanmasını önler. Bakara suresi 256. ayette ifade edildiği gibi iman Allah'la arasında e, kulun çok önemli kopmaz bir bağdır. Ee, bu bağ zayıflanır, e, zedelenirse, çürür, ihmale uğrarsa, amellerle devamlı güçlü tutulmaz ise e, çürüyecek ve e, Allah'la bağ, Allah muhafaza kopu verecektir. İşte bu Allah'la bağını koparan insanlar, ipsiz, kulpsuz, bağsız duruma gidenler, imandan yoksun kalanlar, Kur'an'a göre Hayvanların, canlıların en şerlisi olarak ifade edilir. Enfal suresi 55. ayette, debelenen canlıların en şerlisi Allah'a hakkıyla iman etmeyen, şirksiz bir şekilde tevhidi olarak Allah'a imanını göstermeyen insanlar olarak vurgulanır. Evet sevgili dinleyiciler. İman en büyük güç ve kuvvet olduğu Allah'la insanın arasında bağ olduğu gibi e, bu bağı koparmak, hayvanların en şerlisi olmak ve Kur'an'ın ifadesiyle bir pislik, bir kör, sağır ve dilsiz, aklını kullanmayan bir akılsız konumuna götürür insanı. Yaratıkların en şerlisi olduğu gibi alçakların en alçağı, esfeli safiliğine muhatap bir insan konumuna götürür. Hakiki gerçek yeterli bir imana sahip olmayanın özelliklerini Kur'an bu şekilde vurgulamaktadır. Bazıları hakaret kabul eder mi etmez mi? Onların Kur'an'a teslimiyetiyle alakalı bir durumdur. Ama kime nasıl ağır gelirse gelsin Kur'an e, i̇man etmeyenleri nasıl iman edilmesi Kur'an'da anlatılmış e, olduğu gibi Kur'an'i ölçüler içerisinde şirkten uzak bir şekilde inanılması gerekene inan, inanılması gereken şekilde inanmayan kimseleri birer pislik olarak görür. Kör sağır dilsiz olarak akılsız olarak, alçakların en alçağı, hayvanların en şerlisi olarak, hayvandan da aşağı mahluklar olarak görür. Dolayısıyla e, bunlar Allah'ın ifadeleri içerisinde doğruların en doğrusudur. E, e, efendim, e, hakikatlerin en e, güzeli, en hakikati, e, en mutlak olanıdır. Ahirette bu e, doğrular e, kendisini en itiraz edilmeyecek e, başka hükmün başka yargının başka gerekçenin bulunamayacağı ölçüler içerisinde herkese mecburen kabul ettirilmiş olacak ama orada iş işten geçmiş olabilir e, endişesiyle insanlar gerçekten nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edecek ki güzel insan ee, olsunlar Gerçek insan Kimliğine e, ulaşsınlar Kula kul olmak Ya da nefsinin hevasının Kulu kölesi olmak gibi Zilletlerden kurtulsunlar Sürüden kurtulmuş olsunlar ee, Edilgen Pasif e, onursuz Şahsiyetsiz yapıdan Kurtulmuş olsunlar İman ile Allah'ın dostu sevdiği Yardım vaat ettiği bir e, güzel e, özelliklere e, kavuşsunlar. Ne yazık ki insanlığın çoğu bu e, gerçek imandan, şirkten uzak imandan e, mahrum bulunuyor, bulunacaklar. Hud suresinin 17. Ra'd suresinin biri e, 31'i. Ee, Yunus suresinin 99. ayetlerinde bu e, insanların çoğunun e, kurtulacak kadar imana sahip olmadığı ifade edilir. Yine Yusuf suresi 16 ve 103'te bu ifadeler değişik şekillerde vurgulanır. Mümin Allah'ın yar e, yardımcısı, Allah'ın hizbi askeri, e, Allah'ın e, eri e, olarak, e, Allah'ın velisi olarak nitelenilir. Gerçekten iman ediyorsa. Muhammed suresi 7 ila 11. ayetlerde Saf suresi 14 Ali İmran 68. ayetlerde müminlerin bu e, yüksek e, vasıfları e, Kur'an'ın e, müjdeleri olarak ifade edilmektedir. Sevgili dinleyiciler iman insana dünyada ve ahirette neler getirir ve imanın gerektirdiği durumlar nelerdir? Kısaca bu konuya temas edeyim. İman insana dünyada çok büyük bir onur ve ahirette ise ebedi bir cennet e, verir. Elbette dünyadaki izzet ve onur ahirette de ebedi cennet bedava değildir. Bedelsiz değildir. İman gibi imanını e, hayata yansıtan Amellerle ispat eden Bir e, Şahsiyet e, gibi Bir arka planı Olmalıdır Kur'an imanın bir imtihan Bir ıstırap ve çile işi olduğuna da e, Sevgili dinleyiciler Kur'an'ın nice ayetlerinde e, Dikkat çeker Ankebut suresi ikinci Ayeti hatırlayıverelim İnsanlar Sandılar mı ki iman ettik demeleriyle bırakılı verecekler. İnceden inceye imtihan ve ıstıraba çekilmeyecekler. Yemin olsun ki biz onlardan öncekileri de inceden inceye deney ve sınavlardan, imtihanlardan geçirmişizdir. Onları da sınayacağız denilir. Ankebut suresi ikinci ayette. Yine Bakara suresi 155. ayetinde andolsun ki sizi biraz korku, Açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlik ile imtihan eder, sınar ve deneriz, sabredenleri müjdele denilir. Dolayısıyla iman etmek, bu imtihanlara, çileye talip olmak, iman ettim iddiasını ispat etmek için her türlü sınavlara hazır olmak demektir. Yine bu sınavlardan bahseden bir ayette, Bakara suresi 214. ayette mal olarak şöyle buyrulur. Ey müminler, yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelen e, musibetler, zorluklar size de gelmeden cennete vereceğinizi mi zannediyorsunuz? Yoksulluk ve sıkıntı, musibet ve e, zelzeleler, sarsıntılar onlara öylesine dokunmuş... Ve onlar öyle sarsılmışlardı ki nihayet içlerinde peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale geldiler. Biliniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Böylesine imanını e, imtihanlarla ispat eden, e, imanını e, zorluklara karşı e, bir kimlik olarak iç ve dış elbise olarak e, bürünen kişilere Allah'ın yardımı çok yakın olacaktır denilir. Ali İmran e, Bakara Suresi 214. ayette. Kamil iman sahibi, mükemmel müminin bir özelliği de sevgili dinleyiciler, kınanmaktan endişe etmemeleri, insanlardan korkmamalarıdır. Gerçek imana sahip insan, kınayıcının kınamasından, ee, ve insanların e, korkusundan korkmaz Dolayısıyla baskılardan yılmaz e, Alay edenlerin istihza ile kendisine bakan Laf atanların e, davranışları Onun imanına zarar vermez Hatta o bu tür davranışlarıyla imanını daha güçlendirir Daha sağlam ve kemale ulaştırır Kur'an bunu şöyle ifade eder Ey iman edenler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 Allah'ın lütfu ve ilmi çok geniştir buyrulur. Maide Suresi 54. ayette. Ali İmran Suresi 173. ayette meal olarak benzer şekilde e, imanın güçlenmesi için e, kafirlerden insanlardan korkulmaması gerektiğini anlatır. Ayetin maale şöyle. Bir kısım insanlar müminlere düşmanlarınız olan insanlar ...size karşı asker topladılar... ...askerleriyle düşmanlar... ...bütün güçleriyle... ...size saldırmak üzereler... ...aman sakının onlardan... ...dediklerinde... ...bu söz... ...müminlerin imanlarını... ...bir kat daha arttırdı... ...ve hasbünallah ve ni'mel vekil... ...yani Allah bize kafidir... ...yeterlidir... ...o ne güzel vekildir... ...dediler... ...Ali İmran 173... ...evet... Müminlere insanlar diyorlar ki kafirler güçleriyle askerleri ve polisleriyle sizin üzerinize doğru bütün güçlerini seferber ediyorlar size karşı saldırıyorlar ve saldıracaklar dolayısıyla aman ha tedbir alın onlardan sakının onlara karşı gizlenin saklanın korktuğunuzu gösterin dediklerinde bu sözler müminlerin imanlarını güçlendiriyor. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyorlar. İşte böylesine korkusuz bir yapıya ulaşmak, her türlü tehlike, zorluk ve baskılar karşısında yılmak, geri adım atmak, olumsuz şekilde değişmek yerine imanını sağlamlaştırıp sabit ilkeleri üzerinde dost doğru durmak, gerçek müminlerin imanlarında sadık olan, Kurtuluşu hak eden e, samimi müminlerin özelliğidir. Ali İmran 173. ayetinin hükmüne göre yine Ahzab Suresi 39. ayette "Ellezîne yubelligûne risâlatillâh ve yahşevnâhû ve lâ yahşevne ehaden illallâh" buyrulur. Onlar Allah'ın risaletini tebliğ edilmesi gereken davasını e, insanlara ulaştıranlar, tebliğ edenler Sadece ondan Allah'tan korkarlar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden kesinlikle korkmazlar der. Dolayısıyla işte dava adamı özelliğine sahip Allah'ın elçiliğini tebliğ eden insanların temel özelliği Allah'tan sakınmaları, Allah'ın sevgisini yitireceği endişelerini taşımaları, Allah'tan korkmaları. Sorumluluk bilincini her an üzerlerinde taşımaları ve başka hiçbir güçten, hiçbir şahıstan, hiçbir anlayış ve ideolojiden, hiçbir zihniyetten en küçük çapta korkmamaları ve taviz vermemeleridir. Ahzab suresi 39. ayet başta peygamberler olmak üzere dini tebliğ eden hakiki dava adamı müminlerin özelliğini bu şekilde anlatır. Gerçek müminlerin bir özelliği de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmek e, olacaktır. E, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye etmeyen insanlar samimi anlamda iman etmiş ve salih amel işlememiş olacaklarından kurtuluşu da hak etmemiş olacaklardır. Asır suresinin e, içerdiği ifadeleri tekrar hatırlarsak. Dünyada ve ahirette kurtulmak için nasıl iman edilmesi gerekiyorsa tümüyle ve e, tüm özellikleriyle şirke karışmadan iman etmek ve imanını salih amellerle ispat edip toplumsal, bireysel ve ailevi hayatına yansıtmak bununla birlikte etrafındaki e, her e, dinleyebilecek insana hakkı ve sabrı tavsiye etmek olarak ifade edilir. Dolayısıyla müminlerin e, olmazsa olmaz özelliklerinden e, bir kısmı da e, salih amel cinsinden hakkı ve sabrı tavsiye etmek, emri bil maruf ve nehyanil münker özelliklerine uygun davranmak olacaktır. E, bana ne neme lazım anlayışı e, iman iddiasıyla, salih amel özelliğiyle bağdaşmayacak bir durumdur e, bu toplumdan e, biz sorumluyuz bu toplumun içinde imtihan edildiğimize göre bu toplumu hayra doğru e, değiştirmek için neler yapıp yapmadığımızı sosyal ve siyasal yapıyı e, Allah'ın istediği özelliklere doğru değiştirme gayretinde bulunup bulunmadığımızı e, devamlı e, e, iman ettiğimiz iddiası ile ...değerlendirmeli ve e, kurtulmak için mutlaka görevlerimiz olduğunu, e, işte bu görevlerden e, birinin de iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak görevi olduğunu hatırlamak mecburiyetimiz var. Dolayısıyla aile bireylerine karşı onların e, maddi olarak rızkını temin etmek, e, efendim... Karınlarını doyurmak görevini yerine getirmek için sekiz on saat uğraştığı halde bir iki saat bile ahiretlerini kurtarmak gönüllerini ve kafalarını doğru gıdalarla doyurmamak doldurmamak için gayret sarf etmeyen kişilerin ve balden kurtulamayacaklarını e, gavurların da diğer hayvanlarında bakmakla yükümlü olduğu e, ehline e, geçimini temin edecek onların karınlarını doyuracak gayretler sarf ettiğini ama mümin olmanın bunları aşan bunlardan daha üst derecede görevlerini yerine getiren. E, dolayısıyla ehline namazı ve namaz gibi ilahi emirleri emreden e, e, bir özelliğe sahip olmaları gerektiğini Kur'an ısrarla emreder. E, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendimizi ve ehlimizi kurtarmak için e, Allah'ın emrettiklerini onlara hatırlatmak, emreden bir pozisyonla e, onların yerine getirilmesini Israrla istemek görevimiz var. Sadece kendimizi kurtarmak e, için e, bireysel olarak imani esaslara ve e, salih amellere yapışmamız kendimizi kurtarmak açısından yeterli olmayacak. Başkalarını özellikle sorumluluk altında bulunduğumuz insanları kurtarmaya çalışmakla kurtulmayı hak edeceğiz. Başkalarını kurtarmayabiliriz. Çocuğumuzu, ehlimizi, ailemizi bile gerçek anlamda Müslümanlaştıramayabiliriz. Ee, mü'mince davranışlarına e, sebep olamayabiliriz. Ama onları kurtarmaya çalışmak, onlara iyiliği emretmek ile ancak kendimizi kurtarabiliriz. Kendimizi kurtarmanın yolu başkalarını ve özellikle de ehlimizi kurtarmak gayretiyle kurtarabiliriz. E, ...gerçekleşecektir... ...müminlerin gönül dostları... ...samimi olarak... ...dost... ...arkadaş... ...konumuna girecek... ...vasıftaki... ...şahısları... ...yalnız kendilerinden olanlar... ...yani müminler... ...olacaktır... ...mümin, mümin olduğu müddetçe... Kafirleri veli kabul edemez, dost, arkadaş, yaran kabul edemez. Ali İmran suresi 28. ayet bunları emretmekte. Bunları müminlerin temel özelliği olarak vurgulamaktadır. Müminin dostu, arkadaşı, sevdiği kimse ancak kendisi gibi... Veya kendisinden daha kaliteli bir mümin olacaktır. Mümin erkekler ve mümine hanımlar birbirlerinin dostu, velisi ve kardeşidirler. Dostluk ve kardeşlikte yardımlaşma ve samimi ilişkilerde cinsiyet ayrımı yapılamaz, yapılmayacaktır. Tevbe suresi 71. ayet bunu emretmektedir. Mümin erkekler ve mümin hanımlar birbirlerine hakkı, iyiliği emredecekler, emri bil maruf ve nehiy anil münker yapacaklar, birbirlerinin kardeşi ve e, velisi olduklarını, yardımcısı olduklarını ispat eden e, yardımlaşma içerisinde e, İslami ölçülere riayet ederek fitne ve e, şerlerden sakınarak e, bu özelliklerini e, yerine getirme ya gayret edeceklerdir. Çünkü hanımıyla erkeğiyle müminler birbirlerinin ancak kardeşleridir. Hucurat suresi 10. ayette ifade edildiği gibi. İmanda ortak olmayan, mümin olmayan akraba ve yakınlığı ne olursa olsun, hatta ana baba kardeş, eşler dahil gönül dostu, dostu olma, kardeş olma hakkını insanlar kazanamazlar. E, demek ki mümin e, olma, şirkten uzak ...tümüyle tevhidi ölçüler içerisinde, Kur'an'ın ve sünnetin istediği ölçüler içerisinde mümin olma özelliği yoksa, ...bir müminin o kimseyi ne kadar e, kan bağı e, ya da ilişkilerle e, yakınlık e, e, özelliği taşırsa taşısın, onları dost kabul edemeyecek, gönülle sevemeyecek, veli kabul edemeyecek... Onları idareci ve yönetici olarak e, seçemeyecek yani veli kavramı içerisinde müminlerin yöneticisi olma özelliği de içerdiği için e, onları e, yönetici e, olarak göremeyecek ve veli özelliğinde müminleri üzerinde yetkili olma özelliğinde kabul etmeyecek ve ancak mümin olan kimseleri veli, dost, arkadaş ve samimi ilişkiler içerisinde olabileceği kimse olarak görecektir. Zaten halkımızda bu ayetlerin bir mahali olarak gavurdan dost, domuzdan post olmaz demişler. Gavuru dost kabul etmek, gavurlaşmak olarak değerlendirilmiş halkın dilinde bile ki Kur'an-ı Kerim elbette e, bu ifadeyi değişik ayetlerde hatta ana babamız bile olsa, en yakınlarımız bile olsa onları veli ve dost kabul etmemek, onları Allah'a, e, peygamberine ve Allah yolunda cihada tercih etmemek gerektiğini bir imani görev olarak hatırlatır. Tevbe suresi 20. ayette, Mücadele suresi 22. ayette, imanda ortak olmayan e, kişilerin e, e, dostluk ve e, samimiyet hakkını kaybedecekleri ifade edilir. Kur'an böylece kan ve et bağlarından arınmış, şuur beraberliğine dayalı bir akrabalık, bir yakınlık, bir kardeşlik getirmektedir. Bu bir gönüldaşlıktır bu bir dava beraberliğidir, bu bir iman kardeşliğidir. İşte böylesine şuurlu birliktelik oluşturan insanlar dünyaya meydan okuyabilir, e, imanını toplumsal ve siyasal hayata taşıyabilecek güce e, sahip olabilirler Hayatın anlamı ve insanın e, Yaratıklar içerisinde Mahlukat içerisinde taşıdığı Bir ayrıcalık Bir imtiyaz olan imanı e, Bir ağaca benzetirsek Sevgili dinleyiciler Bu ağacın kökü kalptedir Gövdesi akılda Ve dalları da organlardadır Dolayısıyla iman ağacının Meyvesi ameller Olarak e, ortaya çıkacaktır Ağacı, kökü, gövdesi, dalları ya da meyvesi olmadan ağacı tanımlamaya kalkarsak onu eksik ve yanlış tanımlamış olacaktır e, olacağız. O yüzden bir ağaç e, kökü e, kurumuş olan e, bir kütükten ibaret değildir. Yanmaya e, aday olana e, sadece kütük olan e, e, kurumuş bir ağaca ağaç gözüyle bakılmaz Odun gözüyle bakılır ve o sadece ateşte yanmaya ehil olacaktır. İşte bir insanı ağaca benzettiğimizde bir kütük ve yanmaya aday bir odun olmaktan kurtulmak için bunun iman dalları olmalı efendim ve amel gibi meyveleri bulunmalıdır ki o canlı bir ağaç olsun, insanlara ve kendine faydası bulunsun, yanmaktan kurtulmuş e, bir güzel canlı olma özelliğini taşısın. İman sevgili dinleyiciler, aslında insanın şerefinin en büyük delilidir. İnsanın fizik ötesi boyutunun, fiziki boyutundan, manevi boyutunun maddi yapısından çok daha yüce ve anlamlı olduğunu onun iman edebilirliğiyle, imana muhatap olma, emanete liyakat gösterme, hilafet görevini yerine getirme özellikleriyle açıklayabiliriz. Bunların tümünün temeli, imanla alakalı özelliklerdir. Evet, iman, insanı fiziğin, maddi yapının dar ve statik sınırlarından kurtarıp, onu kendi dışındaki alemlerle, Diğer Allah'ın yarattığı kardeşleriyle bütünleştiren, harekete getiren aksiyoncu bir güçtür. İman gibi muazzam bir imkanı kullanmayan insan, bedeninin daracık kabuğuna sıkışıp kalmış, meleklerle ve diğer aşkın varlıklarla yarıştığı bir kulvarı terk edip kendisini hayvanlarla paylaştığı fiziğin maddi yapının dar dünyasına Mahkum etmiş demektir sevgili dinleyiciler Evet iman muazzam bir imkandır Kudrettir, avantajdır e, Enerjidir, aksiyondur İmanı olan bir kimsenin mutlaka gücü de vardır imkanı da vardır, fırsatı da vardır Yardım eden Allah'ı olan bir kimsenin Neye e, muhtaç olduğunu düşünelim Kim Allah'a sahip o neden mahrum? Kim Allah'tan, Allah'ın yardımından, onunla ilgili bağdan, imandan mahrum, o neye sahiptir? O yüzden sevgili dinleyiciler, Allah'la beraber olmak, Allah'la kopmayan bir iman bağına sahip olmak, iç dünyamıza da dış dünyamıza da meydan okuyabilmek, bütün gücü elde edebilmek, esas güç kaynağı olan, Allah'la irtibatta olduğu için onun yardımıyla her türlü zarardan ve şerden korunabilmek demektir. Evet bütün bunlar imanın aksiyon olarak gerçek, kamil, olgun bir özelliğiyle şirkin tüm uzantılarından arınmış ve salih amellerle... ...dışa yansıyan özellikleriyle ortaya çıkabilecektir. Akıl da bu imanın e, araçlarından ortaya çıktığı özelliklerinden biridir. Evet akıl imanın bir aracıdır. Eğer bu araç gayesine ulaşamamışsa... ...akıl sahibi olmak insan için bir meziyet, bir özellik ve güzellik olmaktan çıkar. Hatta en vahşi hayvanların dahi başaramayacağı bir vahşete... ...kılavuzluk yapabilir. Unutmayalım ki... ...şer güçler de Allah'ın kendilerine... ...verdiği aklı yanlış... ...kullanarak bu şerlerini... ...yerine getirebilmekte. Hırsızlar, arsızlar... ...dinsizler, ahlaksızlar... ...şerliler... ...teröristler, fesatçılar... ...zalimler, kafirler... ...Amerika veya İsrail... ...akıllarını... ...kullanarak... İnsanlara zarar vermekte, şerlere sebep olmakta, zulümlerini artırmaktadır. Dolayısıyla akıl, sadece akıl yeterli olmamakta, insanı kurtaramadığı gibi toplumu da hatta felakete sürüklemekte, zarar ve ziyanlarını kendisine ait olmaktan çıkartıp diğer yerlere de yaymaktadır. O yüzden... İmanla takviye edilmemiş, iman gibi bir nurla aydınlanmamış akıl çamura batmış eşek gibi olacaktır. Debelendikçe batacak ve batıracaktır. Bu akıl kullanılmayan akıl olduğu için aslında Kur'an'ın hayvanlardan da aşağı dediği aklı kullanmayan kişilerin akılsız olarak vurgulandığı bir durumdur. Kur'an'ın e, tavsiye ettiği, önemsediği ayküsü kuvvetli olan mekanik akıl değil, kalpte imanla takviye edilmiş, imanla bütünleşmiş olan, manevi duyularını kontrol edebilen e, bir e, akıldır. Bu akıl yürütmeyi Kur'an e, övmekte, tavsiye etmekte, gönülle irtibatı olan, imanla bağı olan aklı e, e, bize ...kılavuz olarak göstermektedir. Yoksa salt olarak... E, ...beyinsel e, zeka e, veya... E, ...kafanın çalışması... ...Kur'an'a göre hiç de önemli bir özellik değildir. İmana araç olsun diye verilen akıl... ...kimi zaman haddini aşarak... ...imanın koltuğuna, koltuğuna oturabiliyor... ...veya yanlış insanlar tarafından oturtulabiliyor. Araç olan... ...araç olması gereken akıl... ...amaç olarak... E, ...gündeme getirilmiş oluyor... İşte bu her şeyden önce... ...aklın putlaştırılması... ...tanrılaştırılması olsa da... ...akılsızlık durumuna... ...insanı getirir... ...bu durumun... E, e, ...yer yer aklın putlaştırılması... E, ...yer yerde... ...akılsızlık olarak... ...ifade edilmesi... E, ...her ikisi de doğrudur... Akıl imana yoldaş değil de rakip olarak çıkartıldığı bir yerde e, dengeler bozulmuştur. Akıl imansız ya da iman akılsız kalmıştır. E, araç amaç, amaç da araç olmuştur. Dolayısıyla e, akıl e, iman eden insanın e, mutlaka yararlanması gereken bir araçtır ya da akıllı bir insanın mutlaka ee, i̇man gibi bir amaca, bir hedefe e, götürmesi lazım ki akıl akıllığını göstermiş, e, kişi sahibini de akıllı etmiş olsun. İman bir şereftir, izzettir, onurdur demeye çalıştım. Bugün Müslüman'ın en büyük sorunu sevgili dinleyiciler bu izzetten, bu şereften, bu e, kimlikten e, mahrum olmasıdır, bir kimlik krizine tutulmasıdır. Evet, farklı tezahürleri olan günümüzdeki kişilik erozyonu yer yer şahsiyetsizlik, zillet ve meskenet olarak ortaya çıkmakta. Bu kalemun tipli yüzsüz veya çok yüzlü insanlar olarak karşımızda imansızlığın yansımasını görmekteyiz. Müslümanın kimlik bunalımı imanını iktidar edemeyişinden, Müslüman oluşuyla iftihar edemeyişinden... ...daha doğrusu iftihar edilecek bir imana sahip olamayışındandır. İşte bu durum kafirleri sevmeyi, onlara gıpta etmeyi getirebilmekte, kafirlerin oluşturacağı birliklere insanları götürebilmekte... ...ümmetçilikten kafirler topluluğuna sahip, küfrü ve kafirleri dost kabul eden, küfür zihniyetlerini ideoloji olarak benimsemeyi gerektirecek bir izzetsizlik, bir kölelik, bir onursuzluk olarak kendisini ortaya koymaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, e, olay sadece kafiri sevmek sınırında kalmamakta, e, yeterince iman etmeyen, e, kafirlerin küfrüne lakayıtlıkla başlayan bu süreci, küfre rıza ve küfre gıpta etmenin ardından küfre sevgi ve hayranlığa kadar vardırabilmektedir. Küfre rıza bilindiği gibi küfürdür küfre hayran olmak daha beter bir küfürdür. Başka değil. Bu bir akide sorunudur, bir inanç problemidir ve çözümü de sevgili dinleyiciler ancak imanla ilgilidir. İmanla bilgi, tasdik ve ikrardan amelin toplamıdan ibaret olan bir imanla, İslam'ı olan imanla, hayata yansıyan, sadece gönüllerde eser olarak kalmayan bir imanla Bireysel ve sosyal sorunlar çözülebilecektir. Bütün e, kurtuluş için yegane e, ihtiyaç sevgili dinleyiciler iman kelimesinin iman kavramının içinde toplanmıştır. Bugün abdesti bozan şeyler kadar imanı bozan hususlardan bahsedilmiyorsa e, bahsetmeyen insanlar ve bahsedilmesini istemeyen insanlar tarafından çok ciddi bir e, problem e, vardır bunu e, gündeme getirmek, bunu değerlendirmek mecburiyetimiz var. Hakiki imanı ede, elde eden insan, dünyaya bile meydan okuyabilecek bir güce sahiptir dedik. O yüzden sevgili dinleyiciler, bazıları fabrikalar açarak, işsizliği önleyerek, enflasyonla mücadele ederek e, insanların kurtulacağını düşünebiliyorlar. E, i̇şte halka hizmetin hakka hizmet olarak, e, ...değerlendirildiği söz konusu. İnsanlar sadece e, iyi bir iş, iyi bir aş ve iyi bir eş e, derdine düşmüş bulunabiliyorlar. Ama e, cenneti e, dünyanın sadece bir imtihan olduğunu e, ve e, açlıkla hatta e, kimsenin Türkiye gibi yerlerde... Ölüm tehlikesi gibi karşı karşıya bulunmadığını ama imansızlığın ölümden daha beter ahiret mahvı, ahiret ölümü olduğunu e, insanlar görmek istemiyorlar. O yüzden bugün e, bizim derdimiz çokça fabrikaların açılması, işsizliğin önlenmesi, yol, yol yoksa yolun yapılması, e, çeşmenin okulun mevcut olması e, birinci derecede önemli şeyler değil. Bu tür çalışmalar ya da hatta daha ilerisi ahlaki tavsiyeler delik kabı suyla doldurmaya çalışmaktan daha öte bir yer oluşturmayacaktır. Türkiye işte en az yüz senedir ekonomisini güçlendirmek, işte fakirliği kaldırmak için gayret ediyor ama hiç de başarılı bir netice elde edemiyor. Tarihte Müslümanlar... Osmanlılar, Emeviler, Abbasiler ve ondan önce e, inşallah bir daha yeniden e, örnek alınacak asrısı adet gibi e, Peygamber ve dört Halife dönemi e, akideleri sağlamken e, en üstün ülke oldular, e, en zengin e, millet ve toplum oldular, akideleri sağlamken imanları gerçek iman iken. ...sosyal ve siyasal olarak da... ...güçlü oldular... ...dünyanın süper gücü oldular... ...şimdi de imanı ikinci plana attıkları zaman... ...dünyada da rezillikten kurtulamıyorlar... ...ekonomide de... ...sosyal ve siyasal konularda da... ...ilimsel gelişmelerde de... ...hep geriden... ...sondan birinci olma özelliğine... ...sahip oluyorlar... ...sünnetullah değişmeyecektir... ...mümin olanlar... ...dünyada da ahirette de kurtulacak... İzzete ve Allah'ın yardımına muhatap olacaklar. Mümin olmayanlar hayvanlardan daha aşağı olacak ve başarı için gayret ettikleri her çaba e, e, boşuna e, bir gayretten öte insanı e, bir neticeye ulaştırmayacaktır. Sevgili dinleyiciler, vaktim dolduğu için imanla alakalı konuları ve özellikle de iman amel münasebetini inşallah haftaya Allah güç ve sağlık verdiği oranda açıklamaya çalışacağım. imanınızı kontrol ederek, güçlendirmeye kalkarak şeytana ve şeytanlaşmış düzenlere, kurumlara, şahıslara imanınızı çaldırmamak için uyanık bir gayret içerisinde cehd ve çaba içerisinde olmanızı temenni eder. Allah'a emanet ederim sevgili dinleyicilerim.